Bugün yine Allah nasip ederse Kitabı ı Tevhid adlı Allah'ın kulları üzerindeki hakkı adındaki değerli eserle devam edeceğiz. Bu güzel eseri elhamdülillah uzun zamandan beri işliyoruz. Müellif enfes kitabında enfes baplar koyarak bizleri aydınlatıyor. Bu kitabı okumayan bir kimse değerli kardeşlerim Tevhid dalında noksan kalır Tevhid dalında noksan kalır Tevhidin hakkını vermiş olmaz Bu yüzden bu kitap olmazsa olmazlardandır Tevhid ilminin ilk kitabı diyebiliriz Nasıl bir toprağın susuz kalması değerli kardeşlerim noksanlıksa bir müminin de bu kitaptan uzak kalması o, dere o derece bir noksanlıktır. Bir Müslüman nasıl meyve veren ağacını sular ve budar ve onu zehirli otlardan temizlerse Müslüman da batıl akidelerini ve hurafe anlayışlarını bu güzel tevhid kitabıyla arındırır, temizler değerli kardeşlerim. Bu girişten sonra bu haftanın ilk babı inşallah babu kavlillahi Allah teala Allahu Teâlâ'nın şu ayeti kerimesinin babı olarak gidiyor. Hangi ayet-i kerime? Bakara 165. ayeti kerime. Ve minen nâs men yetehizu min dûnillâhi endâdan yuhibbûnehum kehubbillâh. Ayet-i kerimesi. Ama sizde değerli kardeşlerim başlık ayrıdır. Ama kitabın orjinalinde ise başlık olarak, bab olarak bu gelmektedir. Ayet-i Kerime'nin anlamı ise insanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı sever gibi severler. Oysa bu ayet-i kerime sizde birinci delil, sizde birinci delil olarak geliyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi gözünüzün önüne getirin. Bu başlığımızı inşallah işleyeceğimizi hatırlayın değerli kardeşlerim. Müellif bu babda Allah'ın izniyle daha önceki bablarında da olduğu gibi tevhide davet eden, tevhide de aykırı olan hangi haller varsa onları getiriyor. Ancak bu babla ve bu babtan sonraki gelecek konularda muhtelif konulara değinecek. Özellikle de Kalp ibadetleriyle alakalı olan konulara değinecektir. Kalp ibadetleriyle. Peki kalp ibadetleri deyince ne anlıyoruz? Belki içimizde bazı dostlar kardeşler bunun cevabını verebilir. Kalp ibadetleri deyince aklınıza ne geliyor? Evet. Mesela bu babın başlığı size bu konuda bir ip ucu verebilir. Evet Salih. Güzel yani Allah Subhanehu ve Taala'yı sever gibi başkasını sevmek bir kat ibadeti ki aslında biz buna sevgiden ediyoruz şirk diyoruz güzel buna yakın güzel mevzular konular var evet Zeynep hocam Allah'tan başkasını sevmesi çok güzel güzel başka bablar da vardı hani sevgi, evet kalp ibadetlerinden bir ibadet. Peki başka Doğan Hocam? İbadet etkiliyordur. Bir amel ibadetler kalp ibadetler. Kalp ibadetleri sevmek, tevekkül etmek, ümit etmek, korkmak, yani, evet. Bütün bunlar sevgi sahibi, hansın, yücretler, bunlar hepsi kalp ibadetlerine evet. Evet, başka? Üç esası unutmuşsunuz. Sizinle üç esası mutlaka okumamız gerekiyor. Dua edelim bu kitap bitsin de yeniden üç esası sizlerle beraber işleyelim. Evet üç esası. Yıllar önce işlediğimiz bu kitabı hatırlayanlar var mı? Kalp ibadetleri dediğimiz zaman. Evet Eyüp. Evet tamam sevgi. Mesela Allah Subhanahu ve teala'ya muhabbet dediğimiz sevgi. İstaan Allah Subhanahu ve teala'dan yardım dilemek. İstiaze, Allah Subhane ve Teala'ya sığınmak. Değil mi? Tevekkül, Allah Subhane ve Teala'ya dayanmak. Khaf, Allah Subhane ve Teala'dan korkmak. Raca, Allah Subhane ve Teala'dan ümit var olmak. Değil mi? Evet, başka aklınıza gelen var mı? Güvenmek, Allah Subhane ve Teala'ya. Tevekkül etmek. Bütün bunlar kalp ibadetleriyle alakalı konularımız. Allah nasip ederse müellif, bu baptan sonra, bu maddeleri tek tek ele alacak ve Allah'ın izniyle bunların tevhidle alakalarına değinmeye çalışacak kardeşlerim. Biliyorsunuz ibadetlerin merkezi hem aynı zamanda ameller sözler olduğu gibi bir de kalptir. Kalp bu noktada karargahtır. İşte bu kalp ibadetlerini Allah'a ihlasla yapmak gerekiyor. Diyelim ki sevgimizi Allah'a yapacağız. Tevekkülümüzü Allah'a yapacağız. Sığınmamızı Allah'a yapacağız. Ümit var olmamızı, korkumuzu sadece ve sadece Allah Subhanı ve Taala'ya yapacağız. Bu takdirde tevhidi yakalamış oluruz. Eğer bir kalp bu saydığımız ibadetleri Allah'a değil, Allah'la beraber bir başkasına yaparsa biz buna ne diyoruz? Kalp ibadetlerinde işlenen bir şirktir. Örneğin sevgide şirk işlenmektedir. İtaatte şirk işlenmektedir. Allah'a sığınmada şirk işlenmektedir. tevakkülde ve buna benzer diğer ibadetlerde Allah Subhanahu ve ta'ala ile beraber başkalarına şirk işlenmektedir. İşte biz burada yani bu bapta sizde başlık olarak her şeyin üstünde Allah'ı sevmek olarak geliyor. Ama kitabın orjinalinde bakara 165. ayet-i kerime olarak geliyor. Kardeşlerim, müennif kat ibadetlerinden ilki olan Muhabbetullah dediğimiz Allahu Teala'yı sevmekle başlıyor. Sevmekle başlıyor. Peki bu başlığın Kitabı Tevhid'le alakası nedir? Bu soruyu şimdi size soruyorum. Aslında ben demin açıklamalarımda bunlara değindim. Bunları sizlere söyledim. ipuçlarını da verdim. Tabedalarıma da astım. Artık size düşen bu tabedaları okumak. Kitabu Tevhid'le özellikle bu başlığın alakası nedir? Hangi münasebetle bu başlık bir araya getirilmiştir? Evet Yakup? Hocam sevgi mühellef diyor ki dört kısmı ayrılır. Bir Allah'a iman ve tevhid diyor. İki diyor Allah sevmek diyor. Onun emirlerine, resullerine, elçilerine sevmek, onların emirlerine itaat etmek diyor. Bu da sevgiyle. Üçüncüsü diyor Allah ile birlikte sevmek diyor. Amelde, <gülüyor> korkuda, ümitte, her şeyde Allah ve bir de taptıklar, taşlar, ağaçlar ya da melekler gibi kişilerden de ümit ediyorlar. Orada evet. da kendilerine yardım edeceğine inanıyorlar. Ve işte bu üçüncü maddeyle bu konuyla alakalı olduğunu bildiriyor. Bir de o zaman doğal evet. sevgi. Evet. Tabii sevgi. Evet. Güzel. Bunlara değineceğiz. Ancak bizim başlığımız sevgiyle yani Allah sevgisiyle kitab tevhidin alakası nedir? Neden kitab-ı tevhidle Allah sevgisi işlenmiştir? Demin söyledim, açıkladım. Evet İbrahim Hocam. Hocam, e, müellifin üzerinde durduğu konusu e, kişinin Allah'tan başka herhangi bir varlığı, bu bir insan olabilir, bir sistem olabilir, bir rejim olabilir, bunu Allah'a eş değerde sevmek veya Allah'ı sevmekten daha üst seviyede sevmenin şirk olabileceğini ve tevhidi bozabileceği bir madde olduğundan dolayı Allah'tan başkasını Allah'a sever gibi sevmenin tevhid'i bozacağından dolayı bunu bab olarak el almış. Güzel. İşte cevap bu kardeşler. Önce başlığı anlayalım. Bu kitabın ismini öğrenelim. Kitabı Tevhid. Sonra bablara bakalım. Her şeyi, her şeyin üstünde Allah Subhanahu ve Teala'yı sevmek diye bir başlık atılmış. Bu başlığın Kitabu Tevhid'le alakası ne? ilgisi ne? Müellif dedem böyle bir başlık atıyor. Biz daha önceden söyledik. Başlıklar aslında müellifin bakış açılarını, tevhide daveti veya tevhide aykırı olan halleri beyan ettiği nelerdir? Ana başlıklardır. Bu başlıklara titizlikle dikkat edeceğiz. Önce dersi anlamadan önce başlıktan yola çıkarak hareket edeceğiz. O halde Allah sevgisi tevhiddir. Bir kimse Allah subhane ve Taala sevmeden... Onu birlemesi mümkün değildir kardeşlerim. Muhabbetullah dediğimiz yani Allah sevgisi bir ibadettir. Demin ben ne dedim? Kalp ibadetleri dedim. Sevgi, Allah'a sevgi bir ibadettir. Allah'a taat bir ibadettir. Allah'a tevekkül bir ibadettir. Raca dediğimiz Allah'a ümit var olmak bir ibadettir. Hauf dediğimiz Allah'tan korkmak bir ibadettir. İbadet kime olur? Allah'a olur. İbadetinde Allah'a ortak koştuğu zaman ne olur? Şirk olur. Biz buna ne deriz? Şirkül Ekber deriz. O halde bakın adım adım, merhane merhane tam şu noktaya geldik demek ki Allah sevgisi bir ibadettir ve ibadet Allah'a olur. Madem ki kişi ibadetini Allah'tan başkasına yaparsa, şirk işliyorsa, sevgisini Allah'a de Allah'la beraber bir başkasına idris yaptığı takdirde ne olur bu kişi? Allah'a şirk koşmuş olur. Evet yeniden birkaç kişiden alacağım bu inşallah cevabı. İsterseniz iki saat bu cevabı birkaç kişiden alıncaya kadar devam edeceğiz. Başlıktan hareketle. Evet başka kardeşler? Evet Ali hocam. Hocam şimdi sevgi tehlif e, şey yani ibadet kapsana girdiğinden dolayı evet. müellif yani bu başlamıştı. Şimdi e, sevgide yani e, sevgi e, başka bir eş olabilir. Yani bir sistem olabilir kardeşim. Dediği gibi bir metod olabilir. Bunu e, o yani Allah'a değil de o sisteme o yani bir arkadaşımıza bir ne bileyim yani bir sanatçı yaparsak buna izah etmiş olursak Allah'a o zaman şirk koşmuş olursun Çünkü e, Allah'ı yani onunla eş durumda. Peki Ve ben şimdi varımda... sana bir soru soracağım. Diyorsun ki sanatçıya ...bir sinemacıya veya hangi bir insana sevgimizi yaparsak... ...sen eşini sevmiyor musun, çocuğunu sevmiyor musun? Yani onunla onun arasında fark ne? Sanatçıyı sevince şirk oluyor da... ...yani eşini, çocuğunu, evlatlarını sevince neden şirk olmuyor? Şimdi şöyle bir şey hocam... ...Allah Azze Celle ilk seveceğimiz... ...yani e, bizim Rabbimiz olan Allah Azze Celle'dir. Yani biz sevgimizi eğer eşimize veya işte başka... ...yani çocuğumuz olabilir yani bir sistemi olabilir... Eş değerde tutmuş olursa burada tevhidi bozan bir haldir bu. Güzel. Bu tanım güzel. Ama bu eş değerliğin alametine Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Şimdi dersimizde biraz ilerleyelim. Bu sorumu size sormuş olayım. Bu sorumu Allah için dersin içerisinde hatırlatın. O halde Allah sevgisi bir ibadet olduğu için ibadet de tevhidin levazımlarından, gerekliliklerinden olduğundan dolayı kişi değerli kardeşlerim ibadetinde Allah'tan başkasına eş koşmayacak, Allah sevgisinin bir başkasına yapmayacak. Bir kalp ancak Allah sevgisiyle tevhidi yakalar. Bir kalp ancak Allah sevgisiyle kişi sevmediği bir şeye ilgi duyar mı? İtaat eder mi? Kulluk eder mi? Allah Subhanahu ve Teala sevecek ki değil mi? Allah Subhanahu ve ta'lanın birliğini kabul edecek. Eğer kalp Allah'tan başkasına yönelir ve ona sevgi duyar, ona sürekli meylet ederse ona tevekkül eder, ona itaat eder, ona kulluk eder. Dolayısıyla sevginin değerli kardeşlerim ibadette bir temel, bir e, mihek taşı olduğunu, başlama noktası olduğunu iyi bilelim. Sevgiden yola çıkıyoruz. Allah Subhanahu ve Taala'yı biliyoruz. Tevhid Allah sevgisini, Allah sevgisi de tevhidi gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla kişi Allah'tan başkasına sevgi duyduğu takdirde, fiilde, amelde, sevgide Allah'a şirk koşmuş olur değerli kardeşlerim. O halde bu noktaların üzerinde durmuş olduk. Müellif işte burada kalp ibadetlerinden olan Allah sevgisiyle başlıyor. Ve bizi Allah'tan başka diğer bütün varlıkları ilahi boyutta, ilahi boyutta sevmemiz gerektiğini Allah'a layık olan bir sevgiyi, ibadette yapmamız gereken bir sevgiyi bir başkasına asla yapmamamız gerektiğini öğretiyor. Aksi halde diyor, bak bu başlığı attım, içini delillerle doldurdum, şunu bil ki ey okuyucu diyor, ey Müslüman sevgin Allah için olacak. Allah Subhanahu ve taala'yı seveceksin. Allah'tan başkasına eğer... Allah'ı sever gibi bakar ve eşit düzeyde tanırsan bu takdirde Allah'ın dışında bir varlığı Allah subhanahu ve Teala'ya şirk koşmuş olursun peki biz Allah subhanahu ve ta'la'yı seviyoruz sevginin bir bedeli olur sevginin bir alameti olur nedir <gülüyor> güzel fatih kardeş başka genişletelim ramazan hocam ibadet, hocam. i̇badet güzel İdris emirlerine ve yasaklarına tutulmak. Başka? Evet. Zeynan? Hocam e, <gülüyor> insan sevdiği kişiye şey yani bulur. Allah'a da sevdiğimiz zaman Allah'a da umut yapmak Güzel. Evet. E, Muhammed? <gülüyor> Ali, <gülüyor> evet. Hocam, e, severken de e, mesela sevdiğimiz her şeyi e, Allah'ın sevdiği şeyleri seversek veya eşimizi, çocuğumuzu Allah sevdiği için seversek veya bir e, ortamı Gördüğümüz toplumu Allah'ın sevdiği için biz de orayı seversek Bu da şeyi Evet güzel Peki o zaman Muhabbetullah dediğimiz Allah sevgisi Neyi gerekli kılıyor? İki temel şeyi Biri ittiba Biri teslimiyet Nedir ittiba? Uymak Emrini dinlemek Yasandan sakınmak Teslimiyet gelen hükmünü ve haberini Doğrulamak yani Allah'tan bize ne geldiyse haber olarak doğrulamak. Kur'an'ını, Peygamberini, şeriatını, hükmünü, yasasını, kanununu doğrulamak ve onlara teslim olmak. Eğer bir insan ben Allah'ı seviyorum diyorsa kardeşlerim, sevgisinin mutlaka bir bedeli ve alameti olması lazım. Bu sevginin en büyük alameti Kur'an'a bağlanmak, Resulullah'a bağlanmak, yani sünnetlerini izlemek. Ve şeratını yüceltmek, Allah yolunda cihad etmek, ilim ve davetle uğraşmak, müminleri sevmek, müminlerin hakkında hayır konuşmak ve şirk ve bidat ehlinden de uzak durmaktır. İşte bu sevginin bir bedelidir. Sevilen yani mahbub olan itaat edinmeyi değerli kardeşlerim gerekli kılan. Eğer ben eğer ben bir şeyi seviyorsam Sevgim ona itaat etmeyi gerekli kılar. Madem Allah'ı seviyorum, bu nedenle sevgim Allah'a itaatla olması gerekiyor. Hepinizin bildiği Kulinkuntum tuhibunallaha fattabiunihubbukumullah de ki ya Muhammed eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bu ayeti kerimede denil var. Neresinde denil var? De ki eğer Muhammed Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bizim bu şu an ayeti kerimemizi Niçin deli getirdiğimizi kim bize söyleyebilir? Bu ayetin neresinde konumuzda alakası var? Evet, evet Muzaffer Hocam, itaat açalım. Hemen kısa ve öz yapmayın, siz de ille bazı cümlelerinizi şerh yaptırmaya çalışmayın. Eskiden alimler bir kitap yazarlar, kitapları öyle ağır olurdu ki ağır olan kitaplara bir alimler gelir, şerhler yapar, haşiyeler yapar. Onu yapanlar bile o kadar ağır derecede düzeyde yaparlardı ki gelen sonraki nesiller onları bile anlamazlardı. Daha sonraki gelenler de şerlere, haşiyelere şerler ve haşiyeler yaparlardı. Şimdi siz de öyle kısa cevaplar veriyorsunuz ki anlamakta güçlük çekiyoruz. İtaat. Ne yanma? Açın biraz genişletin kardeşler. Evet. Eyüp. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymanın, Allah'ın sevgisinin alameti olduğunu söylemekte de Güzel. Evet İbrahim hocam. Allah'ı sevmenin, Allah'ın emrini yerine getirmenin, Allah'ın rızasını kazanmanın yolu <gülüyor> Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi uymayı Allah emretmiştir. Çok güzel. O halde kardeşler, sevgi soyut, manevi bir varlık değil mi? Sevgi eline tutulmaz, gözle görülmez. Ama sevginin bir alameti olur. İşte ayet-i kerimede bu öğretiliyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani bana derken Muhammed ve vesselama uyun. Taat edin. Sünnetini yücantın. Bu öğretiliyor. Dolayısıyla kardeşlerim burada bu ayet-i kerime açık bir delil. Şu noktanın üzerinde durmak gerekiyor. Sevginin alameti o halde ittiba ve nedir kardeşlerim? Teslimiyettir. Yani... Allah ve Resulü'nün emrine uymak, yasaklarından sakınmak, farzlarını yerine getirmek, haramlarından sakınmak, ilim öğrenmek, davet yapmak, cihad etmek, müminlerin hayrını istemek bunun üzerinde durduk. Bir kul sevgi, Allah sevgisini elde etmedikçe tevhidi de elde edemeyeceğini söyledik. İttiba ve teslimiyet de olmadıkça sevgi olmaz. Bir kişi eğer Allah'ı Allah seviyorum diyorsa onu mutlaka ittiba ve ...teslimiyet olması lazım. Anladık mı kardeşler? Allah sevgisi... ...bir tevhiddir dedik. Tevhidin gerçekleşebilmesi için... ...Allah sevgisi zorunludur. Muhabbetullah dedik zorunludur. Ve sevginin alameti de ittiba ve... ...aynı zamanda teslimiyettir dedik. O halde tevhid... ...sevgiyi zorunlu kılar. Tevhid sevgiyi zorunlu kılar. Sevgi de neyi zorunlu kılar? İttiba ve teslimiyeti... ...zorunlu kılar. Birçok insanlar bugün... Allah sevgisini dille ifade ederler ancak amelleriyle de kesinlikle ortaya koymazlar kardeşlerim. Şimdi dersten önce bazı delilleri getirmeden önce bu noktalara değinmek zorunluluğuna inanıyorum. Sevgi 3 kısımdır. Sevgi 3 kısımdır. O birinci son kısmı biz eklemeyelim. Sonraya bırakalım. Mesela muhabbetullah dediğimiz muhabbetullah dediğimiz Allah sevgisi yani Allah Subhanahu ve Teala'yı billeyerek, emrine tutunarak, yasaklarından sakınarak yerine getirmek olarak tanımlayabiliriz. Yani birinci sevgi hangi sevgiymiş? Allah. Muhabbetullah dediğimiz Allah sevgisi. İkincisi ise muhabbetun fillâh. Nedir? Muhabbetun fillâh yani Allah için sevmek. Allah için sevmek. Yani kimi sevmek? Allah Resulünü ve salihleri, sıddıkları, muhlisleri, mübahhitleri, yani İslam dininin mensuplarını Allah için sevmek. Evet buna çocuklarımız da girer, ailemiz de girer. Peki bu ikinci, yani birincisi Allah sevgisiyle Allah için sevmek dediğimiz caiz olan sevgi. Allah'ı sevmek caiz. Ve muhabbetu fillah dediğimiz Allah için sevmek, Allah için de buz etmek. Bunlar değerli kardeşlerim zorunlu olan bir sevgi. Bir de muhabbetun maallah. Allah'la beraber başkasını sevmek. Muhabbetun maallah Allah'la beraber bir başkasını sevmek. İşte haram olan, şirk olan, yasaklanan sevgi budur. Ve bizim şu an tevhidin doğru boyutunu bozan bölümü de burasıdır. Yani Allah'la beraber bir başkasını sevmek. Bu şirktir. Ve şirkün Akba Ekber dediğimiz değerli kardeşlerim kısmına giriyor. Müşrikler ne yapıyorlardı? Allah'ı sever gibi putlarını seviyorlar. Ve mahşer gününde de putlarının kendilerini Allah katında şefaatçılar, yardımcılar olacağına inanıyorlardı. Böylece Allah'ı putlarını sever gibi, putlarını da Allah'ı sever gibi seviyorlardı. Böyle bir sevgi bile onları ne yapıyordu? Şirke Kardeşlerim düşürmüş oluyordu. O halde bir de tabi sevgi dediğimiz, doğal sevgi dediğimiz her insanın değil mi? Annesini, babasını, çocuklarını, kardeşlerini, arkadaşlarını sevmesi ki bu da doğal ve tabi bir sevgidir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Bizim haram olarak baktığımız sevgi nedir? Allah'la beraber yani Allah'a duyulması gereken sevginin. İbadet olarak se yapılan sevginin Allah'tan başkasına yapılmasıdır. Haram olan ve şirkul ekber kısmına giren de budur değerli kardeşlerim. Peki benim çocuğumu eşimi sevmemle Allah'ı sevmem arasında fark nedir? Bunu bana biri tanımlasın. Ben çocuğumu, eşimi, ailemi, kardeşlerimi seviyorum. Bu da bir sevgi ama bir de Allah sevgisi var. Tamam mı kardeşlerim? Yani Allah sevgisiyle bunun arasındaki fark nedir? Benim çocuğumu, eşimi, ailemi sevmem, sevgide şirk koşmak olur mu? Bunu bana birisi tanımlasın. Evet. Davut? Allah sevgi karşılığı ibadet olur. Çocuğun sevgi doğaldır yani. Herhangi ibadet olmaz. Güzel, çok güzel. Başka? Ebu Bekir? Hocam, e, çocuğa ve aileye uyan sevgi yani doğal bir sevgidir. Allah'ın insanların kalbine verdiği bir sevgidir. Az önce de e, bahsedildiği gibi yani Allah'a olan sevgi itiattan geçmektedir. Buna somut bir örnek verecek olursak, diyelim ki bir kardeş, bazen duyuyoruz e, sakal bırakmak istiyorum, eşim izin vermiyor. Yani benim eşime olan sevgimden dolayı onu durmak istemiyorum. E, evet. olan sevgim de doğal bir sevgidir. Allah da eşimi sevmeyi bana emretmiş. Onu da dinliyorum, onu kırmıyorum. Bu Allah muhafaza. Allah ve Resulü'nün Sakalı bırakmayı emrediyor yani bu a, Dinen gerekli olan bir şey Ama eşinin eşine karşı olan Sevgiyi bunun önüne geçirdiği için Allah muhafaza burada şirke güç düşmüş oluyor Ki Allah'ın emrinin önüne geçilmiş oluyor bu e, doğal bir sevgi Çıkmış Allah'ın Allah'a olan sevgide itaat etmesi Gereken konuda eşine olan sevgiyi Öne geçirmiş yüceltmiş oluyor Bu şirke götüren bir sevgi Evet şimdi önce biz şunu Tespit edelim birisi Allah sevgisi Muhabbetullah bu caiz olan biri de değerli kardeşlerim kişinin doğan olarak sevdiği çocuklarını, ailesini tabi olarak sevmesi gereken bir sevgi. Eşşar dediğimiz kanun koyan Allah, hüküm belirleyen Rabbul Alemin böyle bir sevgiye müsaade etmiştir, izin vermiştir ve bunu caiz kılmıştır. Dolayısıyla bizim bu doğal sevgimizin sevgide şirk de hiçbir alakası yoktur. Ancak... Ancak Ebubekir'in Bekir'in dediği noktaya gelecektik, o erkenden geldi. Eğer bizim doğan olarak sevdiğimiz eşimiz, çocuklarımız veya ticaretlerimiz, kazançlarımız, mevkilerimiz, makamlarımız, bizim bu sevgimiz, bunlara duyduğumuz bu sevgimiz, biz Allah'tan, Resulünden, yolunda cihad etmekten ve davet etmekten, ilim öğrenmekten ve müminlerle birlikte olmaktan alıkoyuyorsa, işte bu sevgi yerinmiştir. Bu sevgi yerine göre haramdır, yerine göre de küfrü getirebilir, yerine göre de şirkin içine düşürebilir. O halde mesela, demin güzel bir örnek verdi. Diyelim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakal uzatmayı bizlere ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir ve sünnet olarak fiil olarak da kendisi uygulamıştır. Ancak bazı müminlerin güç yetirememesi müstesnadır burada. Bazı konumları, şartları, iş durumları onları... Bu hallere sürükleyebiliyor, biz bunları konuşmuyoruz, bu durum müstesna. Ama hiçbir gerekçesi mazereti olmaksızın yani sakal konusunda bir tavır belirlemesi, eşinin isteğini yerine getirmesi, patronlarının isteğini yerine getirmesi bu anlamda Allah muhafaza Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bir kenara atması bu sevgide şirk demeyelim, küfür demeyelim ama sevgide bir noksanlıktır. Peygamber sevgisi sünnete bağlılığı getirir. Eğer benim eşim beni namazdan alı koymaya davet ediyorsa, benim babam, benim kardeşim ve benim patronum, benim ustam, ben Allah'a ibadetten alı koymaya davet ediyor, benim dona bir sevgim ve muhabbetim varsa, bu sevgiden dolayı da ona itaat ediyorsan, işte biz buna itaatte şirk diyoruz. Bir bakımda sevgide de şirk oluyor, bir bakımdan itaatte de. Şirk oluyor kardeşlerim. Diyelim ki Cübbeli Ahmet Mahmud Efendi'ye ne dedi? Ete kemiğe büründü Allah olarak göründü. Bu sözün akabinde müritleri onu uyarmadı, ikaz etmedi. Böyle bir batıl akideyi ortaya koyduğunda kendisini çokça sevenler değil mi? Aşırı derecede onu kutsayanlar onu ikaz etmediler. Bu ikaz etmemeleri, uyarmamaları Onunla sevgide şirk koştuklarının açık bir delilidir. Doğru değil mi? Doğru değil mi kardeşler? Yine mesela size somut bir örnek vereyim. Haydarbaş son dönemlerde putu övüyor. Yani Atatürk'ü övüyor. Ve aynı zamanda ulusalcı inançlarını ortaya koyuyor. Ergenekoncuları destekliyor. Müminleri özellikle henüz sünneti karalıyor. Ve İmam Bukhari'leri ve müstehit imamları değerli kardeşlerim küçümsüyor. Ve İmam Ali diyerekten Şia'yı öne çıkartıyor onları takvalı gösteriyor. Üstelik eset gibi bir katniyamcıyı ne yapıyor? Değerli kardeşlerim Hz. Hüseyin diye tanıtıyor. Şimdi onun etrafındaki kravatlı efendiler, şakşakçılar... Ona olan sevgiden dolayı eğer onu ikaz edip de uyarmıyorlarsa bu sevgide şirk işlemiş oluyorlar mı, işlemiş olmuyorlar mı? İşte onlar itaatte de sevgide de şirk işliyorlar, haram işliyorlar. Dolayısıyla değerli kardeşlerim burada şunu göreceğiz. Birine olan sevgimiz bizi Allah'tan, Resulünden, İslam davetinden ve İslam dininden koyuyor Şirke, harama, küfre Rıza göstermemize vesile oluyorsa bu sevgi yerinmiştir. Allah böyle bir sevgiyi kabul etmeyecektir. Bunu iyi bilmemiz lazım. Şimdi Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim birinci delilden başlıyoruz. Bu girişten sonra başlıktan sonra sevginin bir tevhid olduğunu söyledik. Sevgi ittiba ve teslimiyet gerekli kılar dedik. Allah sevgisi bir ibadetsi, ibadetinde sadece Allah'a yapılması gerektiğini hatırlattık. Kişi ibadetinden, ibadetinde Allah'tan başkasına yaparsa da şirk koşar dedik, tevhidi bozar bir hal, yaşar dedik. Şimdi gelin bana bu konuda birinci delili getirin ve öğret. Evet, evet, evet, İdris. İnsanlardan, kimileri de Allah'tan başlar Allah'a sevdikleri gibi sevdikleri benzerler, icat ederler. Bakar İdris 3.5. Güzel. Mustafa. İnsanlardan kimileri de Allah'tan başka Allah'ın sevdikleri gibi sevdikleri benzerler icat ederler. Bakara silesi 165. Güzel. Muzaffer hocam. İnsanlardan bir kısmı da Allah'a bir takım benzerler edinirler de onları tıpkı Allah'ı sever gibi severler. Bakara 165. Evet. evet. Burada bu ayeti kerime neden delil getirilmiştir? Bu ayet Kitab-ı Tevhid'le, başlıkla ne alakası vardır? İdris. Hocam burada Allah'ı sevdikleri gibi başkalarını sevip onları icat ettiklerine dayanet miyizdir? Burada da zaten sevginin ibadet olduğunu öğrendik. İbadetimle yalnız Allah'a yapılacağının Allah dışında yapılıyor. Tavkıda da tevhidi bozun bir hal ve bu kişiye de şirketi düşürür. Tevhidi bozun bir hal Çok güzel. Çok güzel. Yani temel noktayı, özü bize söylemiş oldun. Evet ya. Hocam Acayipte geçiyor. Bir kısım insanlar da diyor Allah halidir. Biz takım benzerler, tutlar. Yani tatmış olduklar işler ise fide aşırı gittiklerini diyor. Bunlar diyor Allah'a di sebebi sevdiklerinden dolayı di Allah bunları kırmıyor. Evet, Bunlar güzel, kırıyor. çok güzel. Womin al-nas men yattahtu min doni Allahi andadan yipbunhum kahub illah. Bakara 165 İnsanlar arasında Allahı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Womin al-nasi. İnsanlardan bazılarından haber veriyor Rabbü'l alemin. Men yetehizu min dunillahi andada andat. Nit nit tekil mufrat ama andat çoğul putlar, taşlar, tanrılar, ilahlar edinirler. Yani Allah Sübhanu ve Teala'yı terk ederler, ortak koşarlar. Ortaklar edinirler. Allah gibi bir benzerine dediler haşa ve kenna. Ve yuhibbunehum kehubbi'llah. Allah'ı sever gibi onları severler müşrikler kardeşlerim putları kutsarlar Allah subhanahu ve Taala'yı sever gibi de putlarını severlerdi saygı duyarlardı taparlardı ve yüceltirlerdi bakınız ayet-i kerimede o halde iki şekilde anlaşılan bir ifade vardır birincisi müşriklerin Allah'ı putlarını sever gibi sevmeleri birinci tefsir bu müşriklerin Allah Subhanahu ve Taala'yı putlarını sever gibi sevmeleri. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ı sever gibi putlarını sevmeleri. Bu birinci tefsir. İkinci tefsir de, müşrikler putlarını müminlerin Allah'ı sevdiği gibi severlerdir. Müşrikler putlarını müminlerin Allah'ı sevdiği gibi severlerdi. Bu da ikinci tefsirdir. Ancak bu birinci vecih dediğimiz birinci tefsir doğru olan, makbul olan ve ulemanın en çok tercih ettiğidir. Zira buradaki yuhibbunehum kehubbillah, Allah'ı sever gibi de ki kehubbillah, kehubbillah yani buradaki kef olan değerli kardeşlerim edat, teşbih yani benzetme burada hangi anlamdadır? Tıpkı eşit seviyede, aynı düzeyde sevmek anlamındadır. Onlar Allah subhanahu ve Taala'yı Nasıl severlerdi? Putlarını sever gibi. Putlarını da Allah'ı sever gibi eşit düzeyde görürlerdi. Bakın bu konuda yani putlarını Allah'a eşit düzeyde ortak koştuklarının en açık delilini şu ara 97 ve 98. ayet-i kerimede görüyoruz. Allah ayeti celilede şöyle buyuruyor. In kunne limmubin, birabbil Ayetin güzelliğine bakın. Vallahi Allah'a andosun biz gerçekten apaçık bir sapıklığın içindeydik. Yani müşrikler diyor. Müşriklerin mahşer gününde söyleyeceği söz. Andosun ki Allah'a biz gerçekten apaçık bir sapıklığın içindeydik. Çünkü sizi yani putlarını kastediyor. Alemlerin Rabbi ile bir tutuyordu. bir نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ نُسَوِّيْكُمْ musawa. Yani... Allah'la sizi eşit görüyordu. Eşit tutuyordu. İşte buradaki sevgiden maksat nedir o zaman? Onların sevgisinin alameti eşit görmeleri. Onlar sevgilerinde Allah subhanahu ve ta'laya putlarını eşit tutuyorlardı. Bu birinci nokta kardeşlerim. Tamam mı? Birinci delilin üzerinde durmuş olduk. Birinci delili de anladık. Şimdi geldik ikinci delilimize. Evet. İkinci delili Fatih kardeş. Evet. Peki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, isim aklamanız kazandığınız mallar keserler uğramasından korktuğunuz ticaret, boşanmadığınız meskenler size Allah'tan, Resulüne ve Allah yalnız cihan etmeden daha sevgiliyse artık Allah'ın emri getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıpla toplumunu hidayete erdirmez. Tövbe süresi için Evet güzel. Başka? Başka? Muhammed kardeş. De ki e, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akıbalarınız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlanmadığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Abd, "Kul, in cana abaçum ve evet. abnâçum ve evet. i̇xwanıçum ve azvajıçum ve aşiretçum ve amvanı nıqtarftımû ha ve ticaretı txşowna ksadha ve masakı tırzowna, ahabbâ ileyîk min Allahı ve resûlü, ve jihadı fi sabirî, fâ tırbbescu, hatta yâtiy Allahu bi amrihi, bi amrihi. ki kime Allah hitap ediyor? Muhammed. Aleyhisselatü Vesselam'a de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler, siz Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihat etmekten sevgiliyse, artık Allah'ın emri yani azabı, gazabı gelinceye kadar bekleyin. Allah'ın Fasıklar topluluğunu yani Allah sevgisini, peygamber sevgisini, yolunda cihat etme sevgisini terk etmiş, dünyaya meyin etmiş olan böyle bir fasıklar topluluğunu asla doğru yola hidayete erdirmez. Neden? Neden? Neden böyle bir ayette Allah böyle bir topluluğu doğru yola iletmiyor ve onlar üzerinde gazabını, emrini hükmediyor? Evet, Hocam bunu açabilir misin biraz? Evet. Bu saydığımız şeyleri Allah'ın sevgisinden öne alıyorlardı. Çok güzel. Evet. Ekleme yapmak isteyen var mı? Bu konuda. Evet İdris kardeşim. Hocam burada ayıfın başına saydıkları Allah'a arasından karşı itaatli yüz şevlikleri için Allah o üzerinde ki beklesinler azalını diye. Bu saydığımız doğalar, çocuklar kardeşler evler, ticarete uğraşanımız da var. Bunlar o kişileri Allah'a arasını itaatın yeri çeldiğinden dolayı azarlamak ettiklerini ve güzel. Evet başka. Ramazan kardeşim acaba O zaman Allah'ın servisinin yerine geçtiğinden dolayı artık yani kanı <gülüyor> meşhi koşmuş oluyor bu arada. Evet. Allah'ın gazabından kaçınılmaz oluyor. Güzel. O halde kardeşler yani ayet-i kerimede Allah sevgisinin, peygamber sevgisinin, Allah yoluna cihat etme sevgisinin, diğer sevgilerin önünde olması gerektiğini öğreniyoruz. Eğer kişi Allah sevgisini bırakır ve Peygamber olan sevgiyi terk eder, babalarını, oğullarını, kardeşlerini, aşiretlerini, mallarını ve ticaretlerini bu sevgilerin önüne alırsa, bundan maksat nedir? Allah ve Resulü'nün emir ve hükümlerini de terk ederse, yani bir insan, Oğullarını sevmek, sevmekle beraber Allah'a ve Rasulüne itaat ediyorsa bunun ne sakıncası var? Bizim burada üzerinde durduğumuz nokta neresidir? Yani Allah ve Rasul sevgisinin alameti olan emir ve hükümlerini terk eder. Aşiretini, babalarını, oğullarını, kardeşlerini, eşlerini ve kisatla uğramasını istemediği ticaretini öne alırsa, Allah'ın haramlarını da yapmaya başlarsa Allah azze ve celle diyor ki, فَتَرَبَّسُوا Bekleyin. Allah'ın emri gelinceye kadar azabı, gelinceye kadar bekleyin. Yani sizin gibiler için Allah'ın azabı haktır deniliyor kardeşlerim. O halde açıkça bir mümin bu deminden beri saydıklarımızın önünü alacak. Yani sevgi Allah için, sevgiyi Resulullah'a duyacağız, Allah yolunda cihad etmeye duyacağız. Yani bir mümin dünyasını öne sürerek Allah'ın davetinden uzak kalmayacak. İmanını terk etmeyecek. Takla atmayacak. Değişmeyecek. Doğru yoldan sapmayacak. Hidayet yolunu terk etmeyecek. Güzel ahlaki değerlerinden asla vazgeçmeyecek. O halde Allah sevgisi, Resul sevgisi, Allah yolunda cihad etmek, davet etmek, ilim öğrenmek, müminlerle birlikte olmak, bütün bunlar Allah'ın bizden istediği ve sevgiler içerisinde en çok bunlara sevgi duymamız gerektiğini ortaya koyuyor. Ama bugün Müslümanlar maalesef böyle değil. Allah'a sevgi duymak yerine, peygambere sevgi duymak yerine, ilme sevgi duymak yerine, cihad etmeye sevgi duymak yerine ne yapıyorlar? Ticaretlerine, değil mi? Mevkilerine, makamlarına, dünyalıklarına ve takımlarına, sanatçılarına, değil mi? Buna benzer insanlara aşırı derecede sevgi duyabiliyorlar. Mesela öyle insanlar görüyoruz ki 24 saatinin rahat 20 saatini sporculara sanatçılara, futbol takımlarına verebiliyor veya siyasilere verebiliyor. Yani bir siyasiyi, bir sanatçıyı, bir sinemacıyı, bir artisti, bir futbol takımını övdüğü kadar eğer Allah subhanahu ve bir muhabbet duysa doğru yola erecek. Ama maalesef ne yapıyor bu insan? Sevgisini Allah'a değil başkalarına bölüştürüyor. Allah sevgisi bölüştürülmez, parçalanmaz, bölünmez kardeşlerim. Allah sevgisi Sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya duyulur. Eğer Allah'ın sevgisi bölüştürülürse ne olur? Şirk işlenmiş olur. O halde ayette bu noktalara değinmiş oluyoruz. Bakınız. Burada bir cümle var. Mesela ve muhabbetun Nebi Aleyhissalatu vesselam hiye muhabbetun fillah. Leyset muhabbatan ma Allah. Ni enne Allahu ve'l-Nebiy emere bihubbin Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem. Fe in mena hubba Allah Peygamber sevgisi Allah için sevgi olup Allah'la beraber bir sevgi değildir. Bu cümleyi iyi anlayalım size soracağım. Peygamber sevgisi Allah için olup Allah'la beraber bir sevgi değildir. Çünkü Peygamber sevgisini Allah emretmiştir. Kim Allah'ı severse peygamberini de sevmiş olur. Kim peygamberine de itaat etmiş olursa Allah'a itaat etmiş olur. Peki bu cümleyi nasıl anlayacağız? Yani peygamber sevgisi Allah için sevgi olup Allah'la beraber sevgi değildir. Veya peygamber sevgisi değil de çocuğuma, eşime, anneme, babama duyduğum sevgi Allah için olup Allah'la beraber sevgi değildir. Yani hubbun fillah'tır ancak ...hubbon... ...me Allah'la birlikte... ...sevgi demek değildir. Kim bana? Açıklayacak. Evet, evet... ...hiç konuşmayan kardeşler varsa... ...o kardeşlere söz hakkı. Muzaffer kardeş... ...evet. Hocam bu... ...Allah'ın bize meşru kılmış olan, olduğu... ...doğal sevgiler olup... ...bu Allah için sevmektir. Bu, bu sevgi de... ...Allah'la... Yani, <gülüyor> ...burada muhabbetul me Allah... Allahla beraber başkasını sevmek, evet bu dediğin değildir diyoruz. Güzel. Peki İbrahim Hocam? Hocam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmeden de cennete giremezsiniz diyor. Müslümanın diğer bir Müslümanı Allah için sevmesi, e, yani Allah için sevgi ama Allah'a olan sevgiyle eş değerde olan bir sevgi değildir. Güzel. O halde peygamber sevgisi Allah'ın bize emrettiği ve sevgisinden dolayı da ibadet ettiğimiz bir sevgidir. Üstelik Allah kitabında bu sevgiyi emrettiği gibi zaten biraz sonra geleceğimiz inşallah delilde sizin bana aktaracağınız bu delil. Şimdi onu ispat edecek. Evet üçüncü delilimiz. Burada tabi. yazmışım. Yani konseptiyle... Tabii tabii. Diyor ki Allah'a ve ahiret güne iman eden mücadele süresi Allah'a ve ahiret güne iman eden bir kavmin babaları ve oğulları veya kardeşleri veya akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediğini göremezsin diyor. Evet ne anlama geliyor bu ayet? Bu ayet eğer Allah'ı sevmiyorlarsa, küfür üzerelerse hı hı. bu akraban da olsa, kardeşin de olsa, en yakının da olsa onlara karşı sevgi besleyemezsin. Evet. Bu sevgiyi zaten fıtri olarak ama insan kardeşini sever veya babası mesela ona İslami noktada düşmanlık etse bu babadır. Yani baba olarak sevemez miyiz? Baba olarak seversen evet. <gülüyor> burayı çözmemiz lazım. Hadis yani Benim babam mesela veya senin baban İslam'a düşmanlık ediyor veya dine düşmanlık ediyor. Namaz kılmıyor, Kur'an'a düşmanlık ediyor. Örneğin bu benim bir babam. Yani beni benim doğmama vesile olan ben bu babamı bir insan olarak fıtri bir sevgi olarak sevemem mi? Bu sevememin altını bir şer yapalım. Evet söz muzaffer hocam da. Hocam inşallah. Tafaddağ, buyur inşallah. Eğer burada bizi Allah'a şirk koşmaya zorlamıyorsa ona güzel davranışlarla davranıp onun gönlünü ararak güzel şekilde anlatıp ondan uzaklaşmayı ki şirk koşuyorsa burada önderlerimiz, sahabe efendilerimizden var. Ee, Abdullah İbni Şerbe'den gelen bir şey var, hadis. Bedir günü diyor, Ubeyde bin Cerrah'ın babası ilahını ona o kadar öldü ki övmeye başlamış. Ebu Ubeyde ondan uzaklaş, uzaklaşmış. Ayrılmıştı. Cerrah bu konuda fazla konuşunca Ebu de üstüne yürüyerek babasını öldürdü diyor. Yani şirke teşvik ederse, Allah'a şirk koşma, burada Baba'ya itaat yok. Hatta ayrılıp buradan gitmeye var. Zaten sahabe efendimiz öyle yapmış. Oradan ayırmak lazım. Yani Ebu Talip müşrik değil miydi? Müşrikti. Allah peygamberi sevmiyor muydu? Seviyordu değil mi? E bu o zaman şirke girmiyor mu? Haşaba kella. O zaman bu sevginin altını güzel çizelim. Gençler var. Bazı gençler bu sevgiyi tam anlamıyla idrak edemiyorlar. Bu sefer analarıyla, babalarıyla, çevreleriyle bu anlamda ciddi büyük kavgalara giriyorlar. Buranın altını çizeceğiz. Demin Allah razı olsun bir noktada değindin ki aslında bir nokta demeyelim temeliyle, özüyle bize anlattın. Başka parmağını kaldırmış çok kardeşlerimiz var. Gençlere, gençlere söz hakkı verelim. Özellikle de İsmail kardeşim buyur. Gençsin. Yaşlı mısın yoksa? <gülüyor> kaç yaşındasın İsmail? 25 genç. İçimizde en genç kim var şu an? Kaç yaşı? Abdullah var. Küçük o Abdullah. Evet. Yunus kaç yaşındasın? Maşallah. Soner? 20 maşallah. Evet. Devam et İsmail. Şimdi Allah Azze ve Celle anne ve babanıza iyilikte bulunmayı bir kere veriyor bize. Ancak anne ve babamız hatırlam dediği gibi köyçülüğü yani şekilde yani annen hasta olsa arabanla onu hastaneye götürür müsün götürmez misin yani da götürürsün ama... yani ama Allah'a düşmansa dine düşmansa hatta senin namaz kılmana bile karşıysa eşinin başını açmasını istiyorsa böyle bir anneye hani hastaneye gide gitme zorunlulu olsa götürür müsün mesela o aç kalsa ona ekmek verir misin süt verir misin su verir misin evinde onu barındırır mısın bunun altını çizelim evet bu konuda hocam yani küfre kötülüğe davet ediyorsa Allah'ın emrini bana yasaklıyorsa o konuda itaat etme çok onun güzel. dışında çok güzel. kendisine itaat ederim çok yani güzel diğer ne istersen. güzel konu anlaşıldı kardeşler eğer bizi annelerimiz, babalarımız, amcalarımız, dayılarımız Allah'a ve Resulüne isyan etmeye davet ederlerse onlara sevgi burada yani itaat olmaz. Onlara bu anlamda itaat olmaz. Ebu ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam taat etmiyordu. Onu davet ediyordu. Ama onu bir amca olarak seviyordu. Bu sevgi demek ona itaat ediyor demek değildi. Ama ne yapıyordu ya amca gel bir kelime söyle Allah indinde senin. Şefaatçın olayım, dua edici olayım diyordu. Ama o kelimeyi söylemiyordu. Yani titizlikle üzerine gidiyordu. O halde kardeşler, yani buradaki sevgi anne ve babaya itaat cihetinde olursa haramdır. Ama itaat olmuyorsa annem babam beni harama ve isyana davet ettiğinde biz onlara öf bile demeyeceğiz. Bütün insani bir evlat olarak yapmamız gereken bütün sorumlulukları yerine getireceğiz kardeşlerim. Şimdi buradan hemen 3. delile geçiyoruz. 3. delile geçiyoruz. Evet Fatih kardeş. E şey şey şey şey şey. Evladından, babasından ve tüm insanlardan ve kendisine daha olmadıkça herhangi iman etmiş olmaz. Şey şey şey. Güzel. başka hiç konuşmamış. Olan var mı kardeşler? Mustafa kardeşim. Nesb-i Malik radiyallahu anh tervayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle demiştir. Ben kendisi için çocuğumdan, babasımdan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadığı sürece hiçbirini hiç iman etmiş sayılmak varı ve müslüman. Güzel. Başka? Bir kişiden daha alalım. Başka var mı? Hiç konuşmamış. Evet, e, Ebu Bekir. Enes bin Malik katiyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben kendisi için çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadığım sürece hiçbiriniz iman etmiş sayılmazsınız. Bu hali vermiştir. Evet. An Enes, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatu sallallahu ve sellem şöyle buyurdu. La yu'minu. La yu'minu. İman etmiş, olmaz. <gülüyor> i̇man etmiş, olmaz. Ama kimden iman etmiş, olmaz? Bakın hadis ne kadar güzel. Beni diyor, çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili görmedikçe, o kimse iman etmiş, olmaz. Peki, Ömer İbn-i Hattab bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek Ya Rasulallah, ben nefsimden sonra en çok seni seviyorum demişti. Demek ki Allah Resulünü nefsinden çok sevmiyordu. O zaman burada da la yu'minu iman etmiş olmaz diyor. Ömer İbn-i Hattab'ın imanı yok muydu? Evet biraz ezberleri bozalım, biraz düşündürelim ve açık bir cevap verelim bu konuya. Evet, evet, evet, evet, Muhammed kardeş. Hocam bu konuda Ömer İb-i Hattab böyle dediğiniz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki olmadı ev Ömer diyor. Çünkü beni her şeyden çok sevmen lazım. Doğru ama sevmiyordu. Hocam Sonra diyor ki ya Resulullah ben seni bütün kalbimle seviyorum diyor, şimdi oldu diyor yani. Ama önce öyle bir sevgisi yoktu önce imanı yok muydu? Hocam değil. Önce imanı vardı. Önce bilmiyordu nasıl söyleyeceğini. Evet. Sen sonra diyor ki, hayır ben seni bütün kalbime şu an seviyorum diyor. yani. Aslında seviyor ama nefsini diyor, nefsinden son, e, önce diyor. yani. İşte neften sonra. Yani burada e, önce telaffuz şeyini hiç şey Aslında onunla öğretiyor yani. Evet. Başka? Doğan Hocam? Aslında belki, hatta Radyoğlu'nun Peygamber aleyhissalatü ve, ve çok seviyordu ama Allah Resulü burada sevgini sırrını çiziyordu. Yani nasıl sevilmesi gerektiğini ona beyan edildi. Elbette ki onun sevgisi bizlerin hiçbirinde olmayan bir sevgidi yani. Evet. Şimdi buradaki kardeşlerim e, aslında ki la yu ifadesindeki iman etmiş olmazdan maksat külliyen, kamil anlamda bir imanı reddetmek değil, imanın kemalatı noksandır demektir. Yani imanında bir noksanlık vardı. Ne zaman ki kişi? Allah Resulü'nün sevgisini bütün insanların önüne alırsa bu durumda iman tamamlanmış olur. Ne diyordu İmam e, Ömer İbnu Hattab (rasulullah sallallahu aleyhi Vesselam? diyordu ki en ene ya Ömer el ane. şimdi ya Ömer şimdi ikmela imanuke. Şimdi imanın tamamlandı diyordu. Ne zaman ki Ömer İbnu Hattab vallahi ya Resulallah şu andan itibaren sen bana insanlar içerisinde en sevgilisin dediğinde şimdi ya Ömer şimdi İmanın tamamlandı dedi. Demek ki iman o anda vardı ama imanın tamamlanması, artması, kemal bulması o anda buldu değerli kardeşlerim. O halde bu hadiste bakın özellikle insan en çok sevdiği varlıklarla imtihanlardan geçiriliyor. Bu hadise baktığımızda insan için en sevgili olanlar kimlerdir kardeşlerim? Mesela kişinin kendi çocuğu değil mi? Babası. Değil. Mi? Bunlar kendisine en sevgili olanlardır. Çocuk, baba, işte eşim, annem, babam, ailem. Bunlardan bir de daha çok seveceğiz. Yani annem, ailem, eşim bana peygamberin sünnetine muhalefet etme noktasında kapı açarlarsa ben de onlara uyarsam, işte bu peygamber sevgisi demek değildir. Peygamber sevgisi sünneti Ailemin, çocuklarımın, annemin, babamın, eşimin önüne almak demektir. Annemden, babamdan, kardeşimden daha çok seveceğim ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı bu takdirde böyle bir sevgiyi elde etmiş olacağım. O halde bu sevgi neyi gerekli kılıyor? Peygamber sünnetine bağlı olmayı. Sünnetin yüceltilmesini sünnete bağlılığı ben ne kadar arttırırsam demek ki o halde benim sevgim de bu anlamda artıyor. Sevgi değerli kardeşlerim insanı hareketlendirir. Hani gaza bastığımız zaman ne yapar araba? Hareketlenir değil mi? Direksiyonu da sabit tuttuğumuz zaman istikametine, hedefine doğru gider. Sevgi insanı hareketlendirir kardeşlerim. Eğer insan dünyayı severse Dünyaya doğru hareketlenir, makamı severse makama doğru hareketlenir, ölmüşleri ve sahte kahramanları severse de onlara doğru hareketlenir. Kalp sürekli onlara meyin eder, onlara itaat eder, emrinden dışarı çıkmaz ve onlarla birlikte olur. Ama kalp, kalp Allah'ı severse Allah'a doğru gider, Allah'a doğru meyleder, Allah'ın emirlerini öne alır. Şeriatını yücantır, hükmüne uyar, kanununu yücantır ve onun dinini baş tacı edinir. Bütün dinleri terk eder. Bütün ilahları ve sahte tanrıları uyduruk olan bütün o tanrıları ve tanrıçaları ne yapar reddeder. Bir tek olan Allah'ın sevgisini kalbine yerleştir. Kim de Peygamber'i severse onun kalbi nereye doğru gider Peygamber'e doğru gider. Değil mi Muzaffer hocam? Kalp peyvambere doğru gider. Onun sünnetini uygular. Onun emrini baş tac edinir. Yasaklarından sakınır. Bidatlerini terk eder. Böylece sevgi, bakın bu insana yön veriyor. Demek ki sevgi, bizi yönlendiren temel, ne diyebiliriz? Kardeşlerim araçtır. Sevgiye hakim olan geleceğini ne yapıyor? Kardeşlerim elinde tutuyor, muhafaza ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda bize, gerçekten değerli kardeşlerim örnektir. Mesela şöyle insanlar düşünün ben diyor Peygamber seviyorum diyor ancak bu sevgiyle beraber bağlı oldukları tarikatların efendilerinin sözlerini iki kelimede bir zikreterek efendim şöyle dedi bir gün efendim şöyle yaptı bir gün efendim şöyle öğüt verdi, efendim bunu kerih gördü, efendim bize şöyle dedi yani efendiden maksat kimdir aslında tarikat şıkı değil mi? Sürekli peygamberden önce onun adını zikrediyor, sürekli onun kelimelerini ve fiillerini anlatıyor. Böylelerinin Allah-Resul sevgisi doğru mudur? Böylelerinin yani şıkları peygamberin sevgisinin önüne geçmiştir. Üstelik sevmiş olduğu bu zatların sünnete bağlı olmadığını, şirke davet ettiklerini ve insanları hurafelerine çağırdıklarını biliyoruz. Peygamber ve Vesselam'ın doğru yolunu terk ediyorlar. Böyle efendilerin yolunda giderek duran kardeşin Allah ve Resul sevgisini iddiada bulunuyorlar. Böyle birinin Allah ve Resul sevgisinin doğruluğu yoktur kardeşlerim. Böyle bir sevgi doğru bir sevgi değildir. Bu sevginin hangi kısmıdır? Haramı olan boyutudur. Allah böyle bir sevgiden razı olmayacaktı. Bu sevgi körü körüne bir sevgi batıla itaat etmeye kadar götüren... Bidat ve şirk ve hurafeler karşısında sessiz kalmayı amaçlayan ve insanı isyana, harama, şirke ve bidata götüren bir sevgi olup yerinmiş bir sevgidir. Günah bir sevgidir. Haram bir sevgidir. Cübbeli hapisten ilk çıktığında ne dedi? Bizi dedi, beni dedi, beni dedi. Evliyalar kurtardı dedi. Onların himmetleriyle, tasarruflarıyla kurtuldum dedi. Allah onlara himmet vermiş ve tasarruf vermiştir dedi. Allah Sübhane ve Teala'nın kendisi üzerindeki fattını, rahmetini ve lütfunu kurtarmasını görmezlikten geldi. Kime yükledi, kimi isnad etti? Dedi ki, beni evliyalar kurtardı dedi. Çıkar çıkmaz bir şirk makinesi gibi bir şirk fabrikası gibi şirk cümleler bastı, şirk etiketler bastı, ümmeti Muhammed'in neslini saptırdı. Yine çıktığı anda söylediği kelimeyle Allah Subhanahu ve ta'ala'ya şirk koştu. Açık bir müşriktir. Nasıl oluyor? Yani hapisten çıkıyor evliyalar kendisini kurtarıyor. Peki bu müşriğe sormak lazım. Suriye'de 50 bin Müslüman katledildi. Müslüman kadınların canlarına kıyıldı, namusları kirletildi. Çocuklar öldürüldü kardeşlerim. Evler tarumar oldu, mescitler yıkıldı, camiler yıkıldı. Dağlar, taşlar, canlı, cansız varlıklar bugün yerle bir edildi. Bunun tanrıları, bunun ilahları, cübbelinin değil mi? Niye gidip de bu mazlumları kurtarmıyor? Onun inandığı tanrılar, evliyalar sadece kendisine mi tohpil geçiyor? Yurt dışına, Yurt dışına çalışmıyor, yerel çalışıyor. Yani Türkiye içinde çalışıyorlar. Demek ki onların tanrıları, ilahları, putları, o uyduruk zatları değil mi? Kardeşlerim, dostlarım, peki cübbelinin bu şirkine müritleri sessiz kaldılar. Cübbelinin bu şirkine bağlı olduğu cemaat sessiz kaldı. Uyarmadılar. Seni kurtaran Allah, sana nimet veren Allah, esaretten kurtaran Allah'tır demediler. Bunların bu sevgileri hangi boyuta giriyor? Şirk-ül Ekber'e giriyor. İçeride kalması dışarıda olmasından daha iyiydi. Çünkü şirk işlemiyordu. Ümmete kötü bir şirk açmıyordu hocam. Evet kötülüğün çığırını açmıyordu. Şirkin çığırını açmıyordu. Dilini çekiyordu. Konuşmuyordu. Ama şimdi şeytanın avukatlığını yapıyor. Şirkin avukatlığını yapıyor. Şeytanla dostlarını övüyor. Kardeşlerim işte şirkle alakalı dersimiz de olduğu için ben bu konuya girdim. Somut bir örnek değil mi? Allah için bunlardan değerli kardeşlerim ders alalım, bu zındıklara tavrımızı koyalım, dini saptırmaktadırlar, şirki hakim kılmaktadırlar, müşriklerin inançlarını neslimize, toplumumuza sevdirmektedirler, küfür ve şirk akideleri bu ümmete doğruymuş gibi göstermektedirler. Bu ümmet tarikatçılardan çok çekmiştir. En çok sevgide şirki kim yapıyor biliyor musunuz toplumda? Kim? Tasavvufçular. Tarikatçılar yapıyor. Şimdi mesela bir adam kendisine verilen Allah'ın fadlını, rahmetini eğer kendisini Rabbimin kurtarma halini bir başkasına verirse, isna ederse bu ne olur? Şirk işlemiş olur. İşte değerli kardeşlerim bunların hali açık ve nettir. Dördüncü delilimiz ona geçelim. Evet. Kim? Dördüncü delil Muhammed kardeş. Yine Muharri ve Müslüman den dan ettiğine ettikleri kadistey basında şöyle buyurmuştu. Üç şey kimde bulunursa o bu üç üçü ile imanın adına varmış onun. Allah'ı ve Resulünü kişiye başka her şeyden daha sevgili olması kişinin birini sevdiğinde onu Yalnız Allah için sevmesi ve Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra küfre geri dönmeyi ateşe atılmakta kadar kötü bulmasıdır. Güzel. Başka? Evet. Hiç okumayan var mı hiç salih? Evet. Yine Buhari ve Müslim'de Enes bin Muharik'ten gelen bir mübarekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu üç şey kimden bunursa iman tadını almış olursunuz. Allah ve Resulünün diğer barakadan daha sevgili olması sevdiği kimseyi sırf Allah rızası için sevmesi Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar geri dönmeyi ateşe atılmakla daha çirkin görmesi Evet son bir kişiden daha alalım Soner Yine Buhari ve Müslümin Enes bin Malik anh'tan rivayet rivayetle kaydettik Geri hadisler aleyhisselam şöyle buyurmuştur Üç şey kimsede bulunursa, bu üçüyle iman, imanın tadına varmış olur. Allah ﷻ'ın kişiye başka her şeyden daha sevgili olması, kişinin birini sevdiğinde onu yalnız Allah ﷻ'ı sevmesi ve Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra küfre geri dönmeyi ateşe atma kadar kötü olmaması. Evet. ولاهما عنهو ve lehuma yani Bukhari ve Müslümin yine rivayet ettiği ama kimden anhu bir önceki hadiste de geldiği gibi Enes İbn Manik'ten rivayet ettiği hadiste قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem peygamber adına aleyhi şöyle buyurdu. Selasu men kunne fihi veced bihin halavetü'l îmân, en yekuna Allahu ve resuluhu habba ileyhi mimma siyihuma ve an yipb al mara la yipbı illa lillah ve an ykrha an ygud fik kifrı بعدe ezen qdhu allahu minhu kma ykrha an nar şu üç şeyi, şu üç hasleti, yani şu üç fıtri güzelliği elde eden insan imanın lezzetini elde eder demek ki imanın lezzeti var imanın mekanı neresi kabdir Kalpte onun lezzetini elde ede. Şu üç şeyi elde eden. Şu üç şeyi kim taşırsa. Allah ve Resulü'nü kişiye başka şeyden daha sevimli olması. Yani Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmesi. İkincisi, ona yalnız, onu Allah için sevmesi ve Allah için ondan uzak kalması. Bir de kendisini küfürden kurtardıktan sonra küfre geri düşmekten korkması bu üç tane hasle birisi Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmesi birine de severse Allah için sevmesi diğeri de küfre girmekten düşmekten korkması peki bu hadiste bizim özellikle üzerinde durduğumuz nokta neresidir birinci bölüm birinci madde yani Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmesi bu kamil imanı gerekli kılıyor. Eğer Allah ve Resulü'nü her şeyden daha çok seversek, kâmin imanı elde etmiş oluyoruz. Hadiste dikkat ederseniz sevgimizin de birine Allah için olması gerektiğini menfaat ve çıkar ve dünyalı bir takım menfaatlar için olmaması gerektiğini öğreten bir ikinci madde var. Üçüncü maddede ise küfürden korkmak. Değil mi? Allah subhane ve taala ta bizi hidayete erdirdi. Hidayetten sonra küfre düşmekten korkmamız lazım. Ateşe düşmekten korkmamız lazım. Ancak birileri öyle değil. Söylediği söze, yaptığı amele dikkat etmiyor. Ve küfre düşmekten, ateşe düşmekten haz duyarcasına neler söylüyorlar? Allah'a şirk koşacak sözler söylüyorlar. Peki bir insanı küfürden koruyabilecek temel araç nedir? İlimdir. İlim ve takvadır. Bir kişide ilim ve takva olduğu takdirde Allah'ın izniyle kişi kendisini şirke ve küfre harama düşürecek bütün masiyetlerden uzak kalır. Tevhid ilmini bilen, akide ilmini bilen, bununla beraber muhlis bir takvayı elde eden bir mümin her türlü şirkten ve küfürden ve ateşten, azaptan değerli kardeşlerim kendisini kurtarır. Şimdi geldik bu delilden sonra beşinci delilimize Allah'ın izniyle. Evet, İdris. İbn-i Abbas radıyallahu anh rivayet rivayetle de demiştir. Dedi ki, sevdiği, sevdiğini Allah için seven, sevmediğini de Allah için sevmeyen, Allah için dostluk eden ve Allah için düşmanlık eden kimse... Ondan önce bir bölüm vardı. <gülüyor> Diğer hadis de aslında bağlantılı ve fi rivayetin la yecidu ahalun halavetel iman hatta ile ahirihi... Yani bir başka rivayet ise şunlar olmadıkça hiçbir kimse imanın tadına varmış, varmış olmazla alakalı bir bölümdü. Her ne kadar bu olsa da biz bunun üzerinde durmuş olduk. Ee, şimdi senin dediğin e, altıncı delile geçebiliriz. Evet İdris. İbni Abbas radıyallahu anhmadan rivayet edilmiştir. Dedi ki sevdiğini Allah için seven, sevmediğini de Allah için sevmeyen, Allah için dostluk eden ve Allah için düşmanlık eden kimse Böyle yapmakla Allah'ın dostluk ve erişir. Kul böyle yapmadıkça namazı ve orucu çok olsa bile imanın tadına varamaz. İnsanların dostluk ve kardeşlikleri çoğunlukla dünya işleri üzerinden kurulu oldu. Bu ise onlara bir şey getirmeyecektir. İbn-i Celil et etmiştir. Güzel bir kişiden daha alalım. Abdurrahman kardeş. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Allah dostluğuna ancak Allah için seven, Allah için buğz den, Allah için dost olan, Allah için düşman olan nail olabilir. Kul namazı ve orucu ne kadar, konum namazı ve orucu ne kadar olursa olsun, böyle olmadıkça imanın tadını alamaz. İnsanlar arasındaki kardeşliğin geneli dünya işleri üzerine kurulumu, kur, olmuştur Bu ise ehline hiçbir fayda sağlamaz. İtli Cevri Evet, ve an İbn Abbas, İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor değerli kardeşlerim. Men ahabbe fillâh, kim Allah için severse. Ve abe gada kim de Allah için buğz ederse. Nedir buğz etmek? Yani Allah için bir haramı ve küfrü ve şirki yaptığı takdirde onun haramını, küfrünü sevmezse, doğrulamazsa, tasdik etmezse. Ve velâ fillâh. Allah için dostluk gösterirse wa ade ve Allah için düşmanlık gösterirse nedir Allah için düşmanlık dostluk yani Allah'ın düşmanlarına karşı düşmanlık adabet ortaya koymak Allah'ı sevenlere karşı da muhabbet ve dostluk ortaya koymak ve inne me veleyetullahi bize dike bu denilen şeyleri yaptığı takdirde Allah'ın velayetini yani buradaki velayetten maksat mevda muhabbe ve nusra dediğimiz Allah'ın sevgisini Desteğini, yardımını, nusretini elde eder. Bunları yapan bir mümin Allah sevgisini elde eder. Allah'ın yardımını hak eder. Allah subhane ve ta'ala'nın kendisi üzerinde desteğini görür. Bu saydıklarımızı yaparsa. وَلَمْ يَجِدَ عَبْدُ تَعْمَ الْا۪يمَانِ وَاِنْ كَثُرَ سَلَاتُهُ yani namazı da orucu da her ne kadar çok olsa da bu denilenleri yapmadığı takdirde böyle bir kimse imanın lezzetini elde edemez. Hatta yekun kezalik ve kaderin kaderi. İnsanların dostluk ve kardeşlikleri çoğunlukla dünya işlerine kurulu oldu. Bu ise onlara bir şey getirmeyecekti. Sahabi o zamanlar dünya işlerine kurulu olan bir sevgi taşıyordu. Ama Peygamber Allah ayet indirerek onların sevgilerinin dünyavi menfaat çıkar amaçlı olmaması gerektiğini sadece ve sadece Allah için olması gerektiğini öğretiyordu. Birine de buzetmenin Allah için olması gerektiğini öğretiyordu. Ama bugün günümüzde Müslümanlar bu olguları bilmiyorlar. Yerine sevgi Allah için, birine buz Allah için, birine dostluk Allah için, birine düşmanlık Allah için. Yani mümin olduğu müddetçe seveceğim, dost göreceğim, kafir, müşrik ve zındık ve haram işleyenlerden olduğu müddetçe de ona düşmanlık edeceğim ve buz edeceğim amellerini kabullenmeyeceğim. O halde kardeşlerim. Biz burada şunu öğreniyoruz bu hadiste değil mi? Allah için sevmenin önemini. Zaten konumuz Kitabı ı tevhidde. Her şeyi Allah'tan daha çok sevmek bu babta ve bu hadisin çerçevesinde neye değinmiş olduk? Sevginin Allah için. El-hubbu fillah bölümüne değindik. Sevgi Allah için. Ben Resulullah'ı Allah emrettiği için seviyorum. Ben salihleri, muttakileri, mücahitleri, muvahitleri, sünnet ehlini, Allah ve Resulü'nü sevdikleri için seviyorum. Şirkçileri, bidatçileri, tasavvufçuları, tarikatçıları ve özellikle de Allah'a ve Resulü'ne düşmanlığa davet eden İslam düşmanlarını da Allah ve Resulü'ne düşmanlıklarından veya şirke, bidata, harama masiyete çağırdıklarından dolayı sevmiyorum, sevmemem gerek. İşte bu hadiste değerli dostlar, kardeşler bu noktaların üzerinde durmuş olduk. Şimdi burada ben temel bir dört tane madde zikredeceğim. Çok kısa olarak mesela gelin bu hadisin çerçevesinde size bir kaide vermeye çalışayım. Mesela Allah için sevmek. Mesela Allah için sevmek. Biz buna ne diyoruz? Hubbun, fillah. Allah için sevmek. Bu birinci olsun. İkincisi buldun fillah. Allah için bu etmek Bu hadiste geliyor. Veveli fillah dediğimiz yani Allah subhane ve taala dostluk etmek. Allah subhanahu ve teala'ya düşmanlık edenlere düşmanlık etmek. Tamam mı kardeşte? Yani bu dört tane kaideyi bilelim. Allah için sevmek, Allah için boz etmek, Allah için dostluk göstermek, Allah için de düşmanlık göstermek. Bunu bir kaide olarak edinin. Peki neden edinelim? Eğer bir insan bu dört tane temel kaideyi kendisinde hayatında tatbik ederse fe تَنَانُ وَلَا يَتَ Allah Subhane ve Taala'nın velayetini elde eder. Nedir buradaki velayetten maksat? Allah Subhane ve Taala'nın muhabbetini, nusretini, meveddesini elde eder. Allah onu sever, ona yardım eder. Onu bütün zorluklarında, meşakkatlerinde muhafaza eder. Önünü açan rahmet kapılarını ona doğru açtırır ve meylettirir. Bu halde kardeşlerim, yani bizim buradaki dünyada saadeti elde edemememizin Hayra ulaşamamamızın sebeplerinden birkaç tanesi de bu maddede yatar. Allah için sevmemek, Allah için buz etmek, Allah için dostluk etmek, Allah için de düşmanlık etmek. Mesela biz deminden beri saydığımız bazı kimselere neden düşmanlık ediyoruz? Neden birilerine de sizler gibi kardeşlere dostluk ediyoruz? Çünkü Allah için eğer biri gelip benim dinime zarar verecek ve bizi şirke davet edecekse emri bil maruf, ne yani münkerciyetinden bunlara ikaz etmek, nasihat etmek, yol göstermek, hakka davet etmek vaciptir. Sizleri de Allah için sevmek gereklidir. Son delilimiz 7. delil ve dersimizi inşallah bitireceğiz. Evet 7. delil Mustafa. İbn Abbas radıyallahu anh'a aralarındaki onları bağlayan bütün bağlar da kopmuştur. Bakara 266 ayetindeki müşriklerin kıyamet gününde azabı görünce Allah'tan başka sevip bağladıkları putlar ile aralarında kupaçayı bildiren bağın sevgi ve dostluk anlamındaki levede olduğunu açıklamıştır. Evet. Ve i̇bn Abbas fi kavlihi Teala, Allah Subhanehu ve Teala'nın şu ayeti hakkında İbn Abbas şöyle demiştir: Ve taqattat bihim el yani bu ayet-i kerime Bakara 166. Ayet-i Kerime'de Allah şöyle buyuruyor ve aralarındaki onları bağlayan bütün bağlar da kopmuştur. Yani buradaki bağdan maksat nedir? Kale el Bundan maksat da sevgidir. Hangi sevgi bağdır? Yani müşrikler biliyorsunuz kendilerini putlarına bağlı kılıyorlardı ve putlarını seviyorlardı. Putlarını yüceltiyorlardı. Ve yarın da mahşer günü geldiği zaman aralarındaki o sevgiden o bağdan dolayı yardım bekliyorlardı fayda getireceğini inanıyorlardı. İşte Allah subhanahu ve teala diyor ki, yarın maşar gününe geldiklerinde o aralarındaki sevgi bağı kopacak. El mevedde dediğimiz, el muhabbet dediğimiz o sevgi, o muhabbet bağı kopacak. O inandıkları sevgi, o zannettikleri o sevgi fayda vereceği şeyler, onlara asla bir fayda vermeyecek. Bakın ayette ne diyor? Ve takattaat bihimül Ve aralarındaki onları bağlayan bütün bağlarda, Kesinmiş olacak, kopmuş olacak. O yüzden ayette müşriklerin putlarına duyduğu sevginin mahşer gününde fayda getirmediğini öğrendik mi? O halde bütün Allah'ın dışında sevilenler mahşer gününde mümine fayda getirecek mi? Getirmeyecek. Sevgi kimin için olacak o zaman? Allah için olacak. Ve kim sevilecek? Allah sevilecek. Allah'tan başkasına duyunan sevgi, mahşem gününde asla hayır getirmeyecek, fayda getirmeyecek, yardım getirmeyecek. Aksine kişi bundan dolayı Rabbinin huzurunda hesap verecektir. Şimdi geldik kardeşler, dikkat çekilen konulara birinci maddemiz. Evet, birinci Muhammed Yakup. Bakara suresinde yer alan ve en başta zikredi ayetin tefsiri. Evet, Bakara 165'in üzerinde durduk. Ve açıklamamızı da yaptık. Ayet hakkında müşriklerin putlarını Allah'ı sever gibi sevdiklerini ve bundan dolayı da yani eşit gördüklerinden dolayı da müşrikler olduğunu öğrendik. Demek ki onlar Allah'ı da seviyorlardı. Demek ki Allah'ı da seviyorlardı. Ama putlarını sevdikleri gibi seviyorlardı. Ama putlarına olan sevgileri Allah'a olan sevgileriyle eşitti. Bu eşitlik bile düşünebiliyor musunuz? Bugün günümüzde bazı insanlarda yoktur. Yani onlar eşit sevmekle beraber müşrik oluyorlardı. Günümüzde bırakın Allah sevgisini Allah'ın dinine, şeriatına, emrine, hükmüne, yasasına, Kur'an'ına, Peygamberine hakaret eden insanlar var. Bunlar da sevginin adı bile yok. Sevginin alameti yok. Din anıldığı zaman dini hakaret eden, dine söven, Allah'a söven, Peygamberi hakaret eden, şeriatını küçümseyen insanlar çoktur. Bunların küfürleri ve şirkleri Mekke müşriklerinin şirkinden daha şiddetlidir. Doğru değil mi? Evet ikinci madde. Muzaffer hocam. Tevbe suresinde zikredilen ayetin tefsiri. Evet tövbe 24. ayet. ayetini hatırlıyorsunuz. Babalarınız, oğullarınız, aşiretiniz, ticaretiniz ve kazandığınız mallarınız Allah'tan Resulü'nden ve yolunda cihad etmekten daha hayırlıysa bekleyin o Allah'ın azabı gelinceye kadar ayetiydi. Ve biz bu ayette değinmiştik Allah ve Resul ve cihat sevgisi bütün sevgilerin önünde olması gerekiyor demiştik. Evet 3. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini candan da aileden de maldan da ünlü tutmanın gereği. Buna da değindik. Evet Peygamber sevgisi bütün insanların sevgisinin önünde dedik. Malımızdan canımızdan daha değerli dedik. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi de demek onun sünnetine bağlanmak demekti. Öyle ben sünnete bağlı olmadan sevgimi ortaya koymuyorum. Bidatçiler çok. Allah'a, Resulüne sevgi duyduğunu iddia ediyorlar. Ancak bidatlere geldiği zaman da bidatten geri kalmıyorlar. Bu peygamber sevgisi demek değildir. Peygamber sevgisi bidatleri terk etmeyi, sünnete bağlanmayı, emrini yüce yasaklarından Yunus sakınmayı emreder değil mi? Peygamber sevgisi ona itaat etmeyi gerekli kılar. Buna da değindik. Dört. İbrahim. Sürece hiçbiriniz iman etmiş sayılmazsınız. ifadelerindeki imanın nefi, yalın İslam'dan çıkmak anlamını işaret etmez. Evet yalın anlamda İslam'dan çıktığına işaret etmez. La yu'minu tabirini hatırlıyoruz. İman etmiş olmaz. Buradaki iman etmiş olmazdan maksat. Kamil anlamda iman etmiş olmaz. Yoksa imanı hurucanil ne dediğimiz dinden çıkartan anlamda görmeyeceğiz. Yani kişi bunu sayılan maddeleri eğer yerine getirmediği takdirde kafirdir, müşriktir, dinden çıkmıştır anlamayacağız. Bunları yapmadığı takdirde kamil bir imanı elde etmemiş olarak anlayacağız. Bunun üzerinde de durmuştuk kardeşlerim, dostlarım. Durmadık mı kardeşler? Durduk değil mi? Evet. Durduk deyin şöyle biraz sesinizi. Elhamdülillah, elhamdülillah. 5. Kim okuyacak? Hiç okumamış olan kardeşler var mı? Evet İsmail. İmanın kendine özgü bir tadı vardır. Ona varan olabileceği gibi varamayan da olabilir. İmanın kendine özgü bir tadı var. Acaba imanın tadı lahmacun tadında mı? Pasta tadında mı? Muz tadında mı, Soner? Yoksa yuvalama tadında mı yani? Nasıl bir şey yani bu? Tadı nasıl bir şey yani? Bal Veya içli köftenin tadında mı? Bal tadında mı? Süt tadında mı? Nasıl bir şey yani? Mustafa, sen bu imanın tadını elde edebildin mi? bu şekilde yani? Senin imanının tadı bal tadında mı? Nasıl? Bilmiyorum. <gülüyor> Bilen var mı arkadaşta? Hı? Evet. İnsan kalbe girdiği zaman kalpte, onun tadına Kalp ne zaman arınır, ve tamamen bağlı bir kul olursa, Allah'a bağlı bir kul olursa Resulün giderse, o zaman tadına varabiliriz yani. Evet. Yani o zaman tadı evet. manevi bir tat olup manevi. yani so, soyut bir tat olup somut değil. Hani elle tutulur, dille, ağızla elde edilir. Koklanıp da o lezzetli bir imanmış ya. Baksana yedim ama lezzeti de içli köfteye, lahmacuna, patlıcan kebabına, antep yemeklerine benziyor. Pastalarına falan benziyor. Muzaffer hocam denmez. Baklava tadında mı hocam yoksa seninki? Nasıl? <gülüyor> Çok güzel. O halde e, bu verdiğimiz örneklerle şunu anladık Salih. Yani onun böyle bir somut, ne diyelim, elle tutulur, gözle görülür bir ağız tadına benzer bir tatlığı, damak tatlığı yoktur. O manevi bir tattır, kalbe girdi mi tarif edilmez. Onun alameti, zaten tadına vardığımızın alameti ise ne yapar mümin dışarı yansıtır. Sözüyle imana davet eder, amelleriyle imana uyar, imanın gerekliliklerini yapar, Allah yolunda İlim öğrenir, cihad eder, davet eder, şeriatı sever. Değil mi? Kafirlerden buğz eder, uzak kalır. Değil mi? Şirk ve bidatçileri sevmez. Sünnet ehlini, selef ehlini sever. Onlarla birlikte olmaktan haz duyar. Nafil ibadetleri Nafile ibadetleri sever, oruçlar tutar. Güzel. Bunlar hepsi somut adımlar. Devam ediyoruz. Ka kaçıncı madde? İdris. <gülüyor> Kalbin... Allah'ın dostluk ve imanesine eriştiren dört ameli vardır ki hiç kimse bunlar olmasını imanın tadını alamaz. Evet bu dört kaide diyelim. Hani bu derste işlediğimiz dört kaide vardı. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah için dostluk etmek, Allah için düşmanlık etmek. Dört kaide. Dört kaide. Dört kaide. Kaç taneymiş kardeşler? Evet. Dört tane. Beş tane değil. sonra kaç? Ama bak bu beş. Dört kaydı üzerine durduk. Bu nereden imanın da lezzetini elde eder. Tamam mı kardeşler? Eyvallah. Yedi. Evet. Hiç okumamış. Bu Bekir. Devam et inşallah. Sahabenin insanlar arasındaki gerçek durumu yansıtan dostlukları ve kardeşliklerin genelde dünya işlerinde zerre kurulu olduğuna dair itiraf. Evet. Daha önceden sahabi. Bu ayetler ve peygamberden gelen hadisler yokken aralarındaki sevgi neye dayanıyordu? Dünya menfaatleri, dünya çıkarları, dünyevi meselelerden dolayı bir sevgi. Ne zaman ki ayetler ve hadisler indi, Allah için sevme, Allah için buzetme böylece sahabi bunu fehmetti, idrak etti. Ancak günümüzde birçok Müslümanlar şu an sahabinin fehmettiğini, idrak ettiğini anlayamadı. Yani onlar gerçekten imanda doruklardaydı zirveleri yakalamışlardı sahabi Aleyhim en güzel örnek yaşanmış bir pratik İslam modelidir eğer biz İslam'ı yaşamak istiyorsak önümüzde pratik örnekler var birincisi pratik yaşayan Kur'an'ı bize aktaran Muhammed Aleyhisselam ikincisi onun takibinde giden sahabiler topluluğu. Yani demeyin arkadaşlar, hocam ne Kur'an yaşanır ne de Peygamber yaşanır demeyin. Siz o zaman realitelere ters düşmüş olursunuz, gerçekleri reddetmiş olursunuz. Allah yaşanılmayacak eğer pratik olsalardı onları bize model gösterir miydi? Eğer Peygamber yaşanılmayacak bir model olsaydı bize naqdokiyan alekum fi Rasulullahi usturaton hasene o Peygamberde sizin için düzen bir örneklik vardır denilir miydi? Demek ki onun örnekliği bilinir, örnek alına bilinir bir örnekliktir Vedat. Değil mi? Muhale Peygamberi örnek almak çok kolaydır. Yeter ki ihlas azim olsun. Evet diğer madde. Evet İslam davetçisi Halil İbrahim Karada. Buyur inşallah. aralarındaki kopmuştur. 166 evet bunun üzerinde durduk. Mahşer gününde şefaatçi olarak gördükleri çok sevdikleri putlar müşriklerin getirildiği zaman aralarında bir bağ kalmayacak. Zaten o putlar e, müşrikleri suçlayacak. Diyecekler ki biz size bize tapın dedik mi? O zaman aralarında bağlar kopacak. Müşrikler ayrı bir yere gidecek. Putları ayrı bir yere gidecek. Aralarında hiçbir bağ, mevak muhabbet bağları Ali hani kardeşim Kalmayacak. Yani Allah bizleri inşallah muhafaza buyursun. Evet. Diğer maddemiz dokuz. Evet. Hiç okumamış kardeşlerden. Evet Muhammed kardeş. Müşrikler içerisinde Allah'ı Allah çokça sevdiğini izhar eden kimseleri var oluyor. Olduğunu... Evet demek ki müşrikler içerisinde Allah subhanahu ve Taala'yı da sevenler vardı. Bazıları vellezine amenu eşeddu iman edenlerin Allah'a sevgisi daha şiddetlidir ayeti buna delildir ama müminlerin Allah sevgisi daha şiddetlidir müşriklerin sevgisi gibi değildir onlar putları da severdi Allah'ı da bunun üzerinde durduk bunda bir işkan var mı? bir ihtilaf var mı? anlaşılmayan bir nokta var mı? yok kardeşler değil mi? müşriklerden Allah'ı sevenler de vardır ama Allah subhane ve ta'la'yı bizim sevdiğimiz gibi, bildiğimiz gibi bilemiyorlardı. Dolayısıyla buna da değinmiş olduk. 10. madde Davut. Tövbe suresinde zikredilen 8 şeye olan servisi dininin üstünde olan kimseyi bekleyen Yani onda da değinmiştik Tövbe 24. ayeti kerimede babalarımız, oğullarımız, evlatlarımız ve aşiretimiz ve mallarımız ve kazançlarımız eğer Allah'tan ve Resulünden ve cihattan sevgiliyse Allah tehdit ediyordu. Bir vaatta bulunuyordu. Vaid. Bir tehdit. Nedir bu tehdit? Azap. Allah Subhanahu ve ta'ala bunları yapanlar bunlara müstehak olur diye bizi uyarıyordu. Bunun da üzerinde durduk. Evet Ali. 11 sevgisi Allah'ın sevgisi seviyesinde bir nit e, denk büyük şirk şirke düşmüş olur. Evet yani nit dediğimiz ended'in tekilidir. Nit bir ortak koşulan taştır, putlardır. Endet çoğuludur. Eğer bir kişi Allah sevgisini Allah'a değinde nit dediğimiz endet dediğimiz bu varlıklara yaparsa bu durumda şirk işlemiş olurlar kardeşlerim ve bu şirk nedir? İnsanı küfre düşüren bir şirktir. Allah sizleri ve bizleri onlardan eylemesin. Bu dersimizde elhamdülillah Allah sevgisine değindik. Allah sevgisinin tevhidi içerdiğini beyan ettik. Bir ibadet olduğunu söyledik. İbadetin de Allah'a ait olduğunu haber verdik. Burada kalalım. Haftaya kaldığımız yerden Allah'ın izni nebi iznillah devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü la ilahe illa ente ve estağfuruka ve etubu ileyk.